Efendim Derişan efendim. Efendim. efendim Ömer Pekin'le Hurafe Avcıları. <gülüyor> Pekin Avcıları Ömer Pekin'le Hurafe Avcıları Değerli yenenler, hurafe avcıları olarak yeni yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde tüm herkesin yeni yılı kutluyor, yeni yılın sağlık, mutluluk, barış ve hurafelerden arınmış bir gelecek sunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve hurafe avcıları olarak bu güne kadar türlü hurafeleri aydınlatmış olmanın haklı gururunun yanında yeni yılda da her türlü en çeşit hurafeyi aydınlatacağımıza söz veriyoruz. Aydınlattıklarımız aydınlatacaklarımızın teminatıdır. <gülüyor> evet dinleyenler yeni yıla birlikte bir Noel Baba olayıdır aldığı başına gidiyor. Dünya Noel Baba'nın evlere bacadan girip çocuklara hediye dağıttığı şeklinde gayri nizami inanışlar var. Peki bu gerçekten doğru bu kurafe mi? Noel Baba var mı? Varsa bacadan girip hediye dağıtması olacak iş mi? Anlaşılan işimiz hayli zor. Ama zoru seven bir yapım ve zoru seven bir karakterim var bilirsiniz. Bilmeseniz de şimdi öğrendiniz. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi söz halkta. Halk söz sende. <gülüyor> hanımefendi hanımefendi. Ay ay ay ay. Hanımefendi. Gene mi sen babaya inanıyor musunuz? Ne diyor ki? Nasıl yani? E inanıyor musunuz dediniz ya hani ne dediğini bilmeden neye inanacağımı bilemem ki hani. Yani, yani varlığına hanımefendi Noel babanın varlığına inanıyor musunuz? Varlıktı mıymış yani? E, e tabii varlıktı olması o kadar hediye nereden dağıtacaktı mı yani? Haydi <gülüyor> beyefendi e, Noel babayı nasıl bilirsiniz? Ee, hoş geldiniz. Ee, Valla mübarek bir zat olsa gerek ben öyle biliyorum. Nasıl ki Aksaray'da Sumuncu Baba var, Yalova'da Telli Üstesel Baba var, Amerika'da da herhalde Noel Baba var. <gülüyor> Ömer, Pekin Ömer Pekin Pekin'le hurafe avcıları Gördüğünüz gibi dinleyenler Halkın bir pekinle. kısmı Noel Baba'ya inanmazken Bir kısmında da Hediyeleri kendi zimmetine geçirdiği konusunda Şüpheler var ya da Biz öyle düşünüyoruz Peki Noel Baba var mı yok mu Bu hurafe mi Sözü konunun uzmanına sorduk Sayın uzman e, evet efendim. E, Noel Baba hurafemi gerçek mi e, Hurafe avcıları Gücü etkisinde Araya cıvıl gireyim dedim e, güzel olur. E, evet. Ne istiyorsun? Şimdi Ömer Bey, Noel Baba diye bir şey tabii ki yok. yok e, Kesinlikle bu tamamen bir hurafe. Söyle ki, Nasıl? E, biliyorsunuz bilim nasrettin olamız var. Nasrettin evet. olar. Nasrettin olamızla Ozan. hayran olan batılılar... kendilerinin de böyle bir hoca olsun istiyorlar Abi. ve ilk olarak yaşlı bir papada ...Noel hoca diyorlar. Fakat <gülüyor> fakat Hristiyanlıkta hoca kavramı olmadığı için bizde hoca olmaz papaz var. E, o zaman Noel Papal diyelim diyorlar. E, fakat o da olmuyor ve sonunda Noel Baba'da karar kılıyorlar. Evet dinleyenler işte Noel Baba gerçeği gerçekten şaşırdık. E, Nasrettin hocamızdan esinlenmişler adamlar. E, uzmanımız öyle diyor. E, peki sonra sayın uzman bu rafa Gücü gözü etkisinde. Şş, buyurun devamlı. Şimdi ama tabii ki Noel Baba asla bir Nasrettin hoca olamaz. Kesinlikle. Evet. Bir kere Noel Baba ...bütün çocuklara karşılıksız armağan vermek gibi... ...imkansız bir fikrin ütopik kahramanı. Evet. E, Nasreddin Oza ise parayı ver... ...güdüysal dürüstlüğü ile sahili ve realist bir kimsedir ki... ...çocukları belestli değil çalışıp kazanmaya teşvik eder. Evet dinleyenler işte Nasreddin Oza e, Noel Baba arasındaki ilk fark. Sonra... Evet. Sonra sonra Noel Baba Şam toplu katliamında başzonu oynar. Evet. Ee, Nasreti Hoca ise sadece bindiği dalı keserek zararı daha ziyade kendinedir. Evet. Ayrıca Bitti mi? Hayır. Ee, bakınız Noel Baba maddecidir. Nedir efendim? Ee, tam telaffuz edemedim. Söyle. Ee, kodlayayım ister misiniz? Tabii. M-A-D-D-E-Z-İ- -d Maddeci. Maddeci. Ee, kesinlikle. Evet. Ya, tebrik ediyorum sizi. Maddedidir. Çocukları ve insanları hediye vererek kendine bağlar. Nasrettin Hoze ise güzel söz ve davranışlarla örnek olur. Evet. Noel Baba sadeli hediye dağıtıp ho ho ho der, Nasrettin Hoze ise fıkra anlatır. <gülüyor> Öğütler verir anladın Ömer Bey? Kaderin doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Ya tutarsa ondan sonra hırsızın hiç bir suçu yok? E, Sözleri adeta e, asasözün nitelindedir efendim. <gülüyor> Acı olan da şu ki adamlar hayali bir fason kahramanı tüm dünya çocuklarının sempatiyle baktığı uluslararası bir fason marka haline getirirken biz Nasreddin hocamızı ilkokul kitaplarındaki fıkralara hapsettik ne yazık ki. Evet dinleyenler Noel Bey'in hurafesini gördüğünüz gibi aydınlattık. Gelecek programımızda görüşmek üzere. Unutmayın ki gerçeğin bittiği yerde hurafeye başlar. E, Ömer Bey dediklerim gerçekten de anlaşıldı mı? Merak etmeyin anlaşıldı, hiç merak etmeyin. Sizin tanıdığınız bir dissi var mı? Benim dislerim tam dilime karışıyor. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Pekin'le hurafe avcıları. Pekin'le hurafe amcıları. Pekin'le hurafe amcıları. Pekin'le hurafe amcıları. Pekin'le hurafe amcıları. Türkiye Radyo'da Perişan evet. Efendim şimdilik evet. bu kadar perişan efem Her gün çift saatlerde Dünya, Dünya Radyo'da Radyo. Yazan Ömer Pekin, Burak Tarık Oynayanlar Ömer Pekin, Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ömer Pekin Dinleyin dinleyiciler